Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber kemale eren Müslümanların 5 özelliğinden bahsetmeye çalışacağız. Malumunuz hataların, yanlışların, Allahu Teala'ya karşı isyanların kol gezdiği, birçok şeyin basite indirgendiği, bana ne, ciliğin ayyuka çıktığı bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla dertli bir ümmetiz, aciziz, hormonlu meyveler yiyoruz, kirli bir havada yaşıyoruz, zavallı bir insanız, türlü türlü hastalıklarımız var, romatizmalarımız var, nabızlar var, eşlerin derdi var, birbirimize karşı güven kaybımız var, yani dertli ve zayıf bir ümmetiz. Bunlar bugün olmadı, Adem aleyhisselamdan beri gelen her şeydi bunlar. Adem aleyhisselamın başına gelenler, sonrakilerin başına gelenlerle beraber bizim de başımıza geldi. Hepsi bu. Ve her şey bu zamana kadar gelenlerle beraber, bugünkü çektiklerimizde de bizim omuzumuzda. Dertli bir ümmetiz. Ve zayıfız aynı zamanda. Bizler böyleyken, bu kadar günahlar ayyuka çıkmışken, sıradan hale gelmişken, şunu diyebilirsiniz. İbrahim kardeşim, daha iyi bir Müslüman olmaya, yani kemale erişmiş Müslüman olmaya, biz çok uzak değil miyiz? Daha doğru düzgün ibadetlerimizi yapamıyoruz. İtikadımız düzgün mü değil mi? Ondan emin değiliz. Hiç böyle düşünmeyin. Bizim, bizim, Çıtamız, gayemiz belli olsun, yüksek olsun. Biz onlara ulaşmaya çalışalım. Değerli dinleyenlerim, kemale ermek. Kemal nedir onu birazdan paylaşmaya çalışacağız. Ama daha önce ayetlerde geçen kemale erişen müminlerin tanımlaması var. Beş tane madde sıralanıyor. Bu sıralanan beş madde kimdeyse inşallah her birimizde vardır. İşte onlara bir müjde var. Sizler kemale ermiş. Yani imanın lezzetine tatmaya ramak kalmış. Doğru insan, faydalı insan, dinini, diyanetini bilen insansınız. Acaba bu beş özellik neler? Bir, onlar... Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman kalpleri titrer. 2- Allahu Teala'nın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları artar. 3- Onlar yalnızca Allahu Teala'ya güvenen insanlardır. 4- Onlar namazlarını dost doğru kurallarına uygun ve şu içinde kılarlar 5 kendilerine rızık olarak verilenleri Allah Celle Celaluhu'nun yolunda harcarlar 5 madde iş yerine adım attınız başvurdunuz CV'nizle sizi tanıtan bir şeyler yazdınız şu şu şu özelliklere haiz olanlar işe alınıyor ona göre siz de o işe başvurup başvurmayacağınıza karar verebilirsiniz. Aynen onun gibi, acaba bu beş belirgin özelliği kemale ermiş Müslüman mıyız, değil miyiz, hangi maddeleri bizde var veya kaç tanesi var? Şimdi bunlara geçeceğiz inşallah. Ama neden kemal kelimesini kullanıyor? Kemal nedir? Gelin biraz ondan bahsetmeye çalışalım. Değerli dinleyenlerim, Kemal bir şeyin olduğu en iyi mertebe ya da şöyle diyelim, layık olduğu şey bir şeyin, her şeyin son noktası, onun en son ve üst merhalesi. Bugününün tabiriyle level atlama. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, Birçok savaşlar yaşandı, acılar çekildi. Tebliğ görevinde neler yaşadı neler sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nihayet kendisi de veda hutbesinde benzer cümleleri söylemişti. Yine ayetlerde de geçiyor. Din'in artık kamil olduğu, nimetin tamamlandığı. Kamil ve kemal kelimeleri orada da geçiyor. Yani Bugün konuşmaya çalıştığımız o beş tane sıfat vardı ya, neydi bunlar? Kemal'e ermiş Müslümanların özelliğiydi. Demek ki Kemal, dini eksiklikten kemale, nimetini de eksiklikten tamamı erdirdim buyuruğu üzere, en güzel Müslüman, en hayırlı, en yararlı, kaliteli Müslüman denilebilir. Alimlerimiz böyle yorumlamışlar. İşte bize basit gelen şeyler. Ne var yani bu? Beş maddede bende de var diyorsak, Gelin biraz konunun ayrıntılarına geçelim. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak Enfal suresinde, O kemale ermiş müminlerde, Beş vasıf istiyor demiştik. Birincisi, Allah, anıldığı zaman kalpleri titrer. Acaba bu birinci maddede ne durumdayız? Ayet-i kerime aslında oldukça açık. Allahu Teala'nın adı anıldığında kalbin titremesi şeklinde de anlaşılıyor. Bir başka yorum emirlerine itaat şeklinde de anlaşılıyor. Müminler Allah'ın kitabında indirdiği yasakları ihlal edip farzları terk edenler değil Allahu Teala anıldığı zaman kalpleri ürperen ve aynı zamanda kendisine Allah'ın emirleri geldiğinde imanları artan ve Allah'tan başka kimseden medet ummayanlar. Bu ayet-i kerime aynı zamanda ...gerçekten iman edenleri de ayıklıyor. Peki bu birinci madde üzerinde biraz duralım isterseniz. Kardeşlerim, bugün bir yangın görsek... ...bir facia görsek kalbimiz titrer. Bir trafik kazası, belki başınıza gelmiştir, bir yerde görmüşsünüzdür. Bizim başımıza gelmemesine rağmen bir ürpeririz. Bazen bazı korkular hasıl olur her birimizde. İşte nasıl böyle kazalara, facialara, yangına vesaire maruz kaldığımız zaman veya başkasının belki maruz kaldığı bir olay bizim canımız yanmamasına rağmen ürperiyoruz. Allah Celle Celaluhu deyince de Cenab-ı Hakk'ın o ilahi kudreti, ilahi azameti karşısında esasında kalbimizin titremesi gerekiyor. Tabii ki bu günde şu kadar Allah Celle Celaluhu zikrini çekmekle, dili alıştırmakla olmuyor. Dilden kalbe bunun inmesi lazım. Efendim biliyorsunuz, sahabelerin döneminde Allahu Teala hepsinden razı olsun amin. İlmek ilmek işlemişler imanı. Maalesef bizler o durumda değiliz. Ağzımızdan çok şey çıkıyor. Ama bu ağzımızdan çıkanlarla fiillerimiz ve kalbimiz ne kadar uygun onu bilmiyoruz. Bazen kendimizi bile kandırdığımız oluyor. Lakin sahabelerin bizden en önemli farklarından bir tanesi... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra yaşayan sahabiler ismi anıldığı zaman çok heyecanlanır, hüngür hüngür ağlarlarmış. Allah Celle Celaluhu'nun ismi geçtiği zaman kendilerinde bir vecd, bir titreme hali olurmuş. Ayetler özellikle azap ayetleri, uyarıcı ayetler geldiği zaman... ...günlerce kendilerine gelemediklerini biliyoruz. Bunlar vaki, sadece namazını kılmış, yemeğini yemiş, çalışması gerekiyorsa zar zor işe gitmiş. Ama hep aklında o ayetler var, onunla yatmış, onunla uyanmış. Hani derya büyüklerimiz, dervişin fikri neyse, zikri de öyle olur diye, bizden en önemli farkları... Biz bir şeyleri ezbere yaparken onlar yaşıyorlardı. Kardeşlerim. İbrahim aleyhisselama zamanında ufuklar açıldı değil mi? Allahu Teala'ya nasıl aşkla iman etmişlerdi? Onlar peygamberlerdi. Lakin şöyle bir durum var. Bizler peygamberlerin hayatlarını okuduğumuz zaman veya dinlediğimiz zaman hemen şöyle bir konu aklımıza geliyor. E ben peygamber değilim ki, evet sen de ben de hiçbirimiz peygamber olamayacağız. Çünkü son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdi. Ama onların yolundan, onların yoluna doğru yönelmekten bu bizi alıkoymamalı. Bizler o minvalde yürümeliyiz. Elbette bir peygamber kalbi. Peygamber imanı bizde olmayacaktır. Sahabelerin o güçlü iman ve sadakatleri, cesaretleri de. Ama o yolda gitmek bizim için en önemli derstir. Evet, İbrahim aleyhisselama ufuklar açılmadı mı? Malıyla imtihan olmadı mı? Evladıyla imtihan olmadı mı? Canıyla imtihan olmadı mı? Gönderildiği o kavimle, putperest bir kavimle imtihan olmadı mı? O ve birçok peygamber selam olsun hepsine. Öyle ufuklar açıldı ki, kendilerini o kadar acziyet içerisinde gördüler ki, bakın peygamber olmalarına rağmen ne dediler? Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor bunlar. Ya Rabbi, insanları yeniden yarattığın o gün, ne olur beni mahcup etme. Düşünün lütfen. Peygamberler, Bizden daha fazla imtihana tabi tutulanlar. Aynı zamanda bizden daha fazla tanıyanlar, iman edenler. Ve onlar bize bu konuda ipuçları veriyor, yardım ediyorlar. Peygamber de olsan mahcubiyetini her an üzerinde taşıyacaksın. Bu birinci madde o kadar önemli ki beş maddeyi inşallah bugün işleyeceğiz. Bu birinci madde yani... Allah'ın ismi anıldığı vakit kalpleri titreyenlerden miyiz? Çok ama çok önemli. Sadece bu cezbe halinde yaşamak, Allah dendiği zaman baygınlık geçirmek veya çığlık atmak değil, az önce aktarıldığı gibi. Allah anıldığı zaman kalbin titremesi, eğer bir hata işleyeceksem beni o hatadan kurtaran... Dönüm noktasıdır. Bir dakika sen ne yapıyorsun? Sen birazdan namaz kılacaksın. Bu günahı, bu haramı, bu yanlışı, bu dedikoduyu nasıl yaparsın? İşte bu korku bizi sarmalı dostlar. Peygamberlerin aleyhümüsselam duydukları o korkuyla beraber saygıyı az bir oranda da olsa Rabbimiz Celle Celaluhu bizim kalbimizde de görmelidir. Evet. O kamil Müslümanların kadın veya erkek en belirgin özelliklerinden bir tanesi kalbin titrek halde olması. Peki bunu bir örnekle açıklamak durumundaysak ne söyleriz? Konunun daha iyi anlaşılması için yeryüzünde kibirle yürümemekte Allahu alem bu birinci sınıfa giriyor beni her an Rabbim görüyor ben kimseye hava atamam ben bugün bu şekildeysem, kendime değil etrafımdaki insanlara değil bunu bizzat beni yaratan eşi benzeri olmayan Rabbime Celle Celaluhu mecburum bir anlamda bu birinci madde bizim kulağımızı çeker kendine gel elini kolunu oynatma, insanlara tepeden bakma, kendine gel, der. İkinci maddeye bakalım şöyle. Neydi ikinci madde? Allah'ın Celle Celaluhu, ayetleri onlara okunduğu zaman, imanları artar. Allah'ın ayetleri okundukça, hem yeni bilgiler öğreniyoruz değil mi? Hele hele tefsirlerde. Arapçası okunduğu zaman, yüz kişiden doksanı, Belki daha fazlası manasını anlamıyor. Ama her Müslümanın tefsirlerde bunların okunuşlarını ne anlama geldiğini bilmesi de gerekmekte. İşte biz bu şekilde Rabbimiz Celle Celaluhu ne bizlere buyuruyor, neyi emrediyor, neyi tavsiye ediyor ve neyi yasaklıyor. Bunların hepsine inanıyoruz, imanımız da kuvvetlenmiş oluyor. Her bir ayet içinde neler barındırıyorsa bütün o hikmetler, bilgiler sebebiyle Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'dan geldiğine göre bizim imanımızı güçlendirmiş oluyor. Yani bugün bilim dünyasında Müslüman olan çok önemli düşünürler var, bilim insanları var onların o hidayet öykülerine baktığımız zaman, kendi işleriyle ilgili ayetleri aldıklarını ve sonrasında düşünerek ibretlik bir şekilde Müslüman olduklarını görüyoruz. Tıp ilmindekiler böyle, astronomi ilmiyle çalışanlar böyle. Yani bizim aslında Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler dinlememiz, hiç anlamını bilmesek bile, Diyelim bir aşır okunuyor, bir hafız kardeşimiz, onu dinlerken bile zaten ayrı bir frekansı var. Ama bir de kendimiz okursak, bir de bir de, diyelim Fatiha suresini okuduk, Bakara suresinin, diyelim ilk on ayetini okuduk. Ardından tefsiri açtık, tefsirde Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor diye merak ettik veya birilerinden dinledik. İşte bu bizim imanımızın kuvvetlenmesine vesile oluyor. İşte ashab-ı kiram birinci maddede olduğu gibi aynen bu durumdaydı. Bir ayet indiği zaman hemen kendi aralarında konuşurlarmış. Acaba Allahu Teala burada neyi kastetti? Hemen düşünecek bir şeyler ararlarmış. Biz Allahu Teala'nın rızasını nasıl kazanabiliriz? Hep o ona gidermiş, bu buna gidermiş. Mesela başka bir örnek vereyim size, yaşanmış bir örnek. Siyer eserlerinde geçer. Gündüz belli bir vakitte diyelim bir ayet öğrenildi. Ayet indi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları yazdırdı, haber alındı. Şu şu ayet geldi, şu surenin değil mi? Hemen yayılırmış o. Akşamleyin o kişi evine gittiği zaman hanımı sorarmış. Bugün hangi ayet indi diye. He ve ne yaparlarmış? Bu şekilde işini gücünü bırakarak dikkatle takip ederler. Aman yanlış bir şey söylemeyeyim diye emin olmadığı şeyleri söylemez, söylemezlermiş. Ve zaten ertesi günde bunlar yazılı olarak geldiği için insanlardan duyuyorlar onu güçlendiriyorlardı. Çok önemli bu. Aynı şekilde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, henüz yaşarlarken, acaba hangi hadisi şerif bugün buyurdu, ne yaptı diye kendi aralarında konuşuyorlardı. Bugün hangi ayetindi? Bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ağzından, mübarek ağzından, Hangi kelamlar çıktı? Ne güzel zamanlarmış değil mi? Ne güzel zamanlar onlar. Yani şu zaman gibi değil. Bugün maalesef modalar çıktı. Evde şu eksik, bu eksik. Mesela biz o zamanlarda yaşıyor olsak. Acaba hangi kervan geldi? Hangi malzemeyi getirdi? Hindistan'dan o parlak kumaşlar geldi mi? İpekli, desenli, şunlu, bunlu süsler geldi mi diye merak ederdik. Ama o gün merak edilen bugün ayet indi mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir ağzından bir kelam çıktı mı? Bunun yarışı vardı. O zaman hanımlar sakın kocam derlerdi eşlerine. Sakın yanlış bir lokma getirme. Yani haram, şüpheli bir şey getirme. Be. Biz bir şekilde ucu ucuna geçiniriz kurmayla suyla veya küçük bir buğdayla. Ama sakın cehennem azabını bizim evimize getirme. Allahu Teala'nın şu şu şu ayetini hatırlatırdı kocalarına. Çünkü sahabe annelerimiz de böyleydi. Eşleri de böyleydi. Onlar ailece imanın o kemal seviyesine gelmiş insanlardı. Kardeşlerim İkinci maddenin, o özelliğin bir önemi daha var. Neydi? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Bu şu anlama geliyor aynı zamanda. Düşünüyorlardı. Bu Müslümanların arasında olmak istiyorsak, Kur'an-ı Kerim'de birçok defa tekrarlanan, bu emri yerine getireceğiz. Düşünmek zorundayız. Bununla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alan çok sayıda ayet var. Ben size 10 ayeti hızlı bir şekilde mealine aktaracağım. İçerisinde düşünmekle ilgili düşünmüyorlar mı, düşünenler için, düşünsünler, düşünecekler, bu kelimeleri sıklıkla duyacaksınız. Sadece on tanesini okuyacağım. Ve sonra devam edeceğiz. Ve şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hala düşünüp akıl erdiremiyor musunuz? Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı? Ey insanlar! Siz onların yanlarından geçip gidiyorsunuz. Sabahleyin ve geceleyin. Hala düşünüp akıllanmayacak mısınız? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler,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 Sizi ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası düşünüp ibret almaz. Kör olanla gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Sizi topraktan, sonra meniden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 Düşünüp öğüt alasınız ve daha benzeri birçok ayette geçer. Düşünmeye bir işaret var burada, temas var. İşte bu ikinci maddenin özünde yer almak istiyorsak, ben de o kamil Müslümanlardan imanı kuvvetlenmiş ve kendisini geliştirmiş, iyi yönde geliştirmiş, Allah-u Teala'dan daha fazla korkan, sakınan Müslümanlardan bir tanesiysem, düşünmem, tefekkür etmem ve bu ayetler okunduğu zaman, hadis-i şerifler bana geldiği zaman, aklımı çalıştırmam gerekiyor. Ve kamile olan, kemale ermiş müminlerin üçüncü özelliği, yalnızca ve yalnızca Allahu Teala'ya güvenen insanlardır. Güvenmek. Evet bugün bir güven bunalımı yaşıyoruz. Büyük bir problemimiz var. Bunu kabul etmek lazım. Betonarme binaların içinde olsak da kendimizi bir türlü rahat hissetmiyoruz. Dış kapımız bir kilit, iki kilit değil artık çelik kapılar ve ayrı ayrı kilitler. Kapımızın üzerinde bir kamera, apartmanın girişinde kamera, yetmedi güvenlik kulübeleri, güvenlik listeler. Bindiğimiz araçlarda bilemediğimiz kadar kumandalı veya kumandasız güvenlik aletleri. Bir güven bunalımı yaşıyoruz. Bu ne kadar acayip bir şey. Böyle bir zamanda sadece insanın güvenliği bu şekilde almaması kendini garantiyi aldığını zannetmesinin de aynı derecede güven konusunda etkisiz olacağını bilmesi lazım. Bugünün en çok konuşulan belki cümlelerinden bir tanesi. Geleceğime garanti altına almak. Adam o kadar çalıştı ki ama nihayet çoluğunun çocuğunun geleceğini garanti altına aldı. Bunu nasıl yaptı? ev aldı. Çok çalıştı. ...çabaladı, şu bankadan bilmem nereden bir şey aldı veya diyelim, şu arsayı aldı. Yani artık evlatlarının hiçbir sıkıntısı kalmadı. Gelecekleri garanti oldu. Veya bazı sigorta firmaları çıktı, aynı metotlarla, cümlelerle, benzer şeylerle reklamlar verdiler. Neo sizin geleceğiniz belli değil mi diye. İşte nasıl güvenlik kaygımız varsa... ...gelecekle ilgili de... ...kaygılarımız var. Bizler bunu... ...biraz daha böyle... ...basite indirgeyip de... ...para biriktirmek... ...veya sadece maddiyatla... ...gelecek beklentisini... ...ve o mahvettiğimiz... ...güvenlik... ...kelimesini... ...tekrar gündeme getirmeliyiz. Müminler de ne yapacak? Mal kazanacak. Müminler de... ...evlat, eş, dost ediniyorlar. Ama... Müminlerin dayanıp güvendikleri o fani varlıklar değil. Evet, Müslüman da para biriktirebilir. Müslüman arabasını alır, evini alır. Daha iyisini almayı istemesi onun suçu değildir. Günah da değildir. Ama burada bir nüans var. Her şeyi yaratan ve mülkün gerçek sahibi olan Allahu Teala'yı hatırlamak kaydıyla. Zenginlik suç değil. Hatta Paranızın olması eğer helal kazancınızsa ve siz sorumluluklarınızı yerinize yerine getiriyorsanız bu sizin için bir ecir kapısıdır. İmanınızı koruyabilmenin hele hele böyle bir zamanda daha e, yaşam standartları bakımından bir Müslümanın daha rahat edeceği şekilde yapabilirsiniz. Bunda bir beis yok. İşte Müslümanla, Müslümanca yaşayanla Yaşamayanın en önemli farkı güven konusunda budur. Müslüman da kapısını kilitler. Müslüman da gerekiyorsa 15 tane kilit kullanması gerekiyorsa kilitler. Ben nasıl olsa Allah'a inanıyorum. O yüzden kapımı penceremi açık bırakıyorum demez. Emniyet kemerini takmama gerek yok. Nasıl olursa benim başıma gelecekse gelir kaderimde varsa vardır diye düşünmez Müslüman. İlk önce o takar. İlk önce Müslüman yere tükürmez. Her yerde evvela kurala uyan Müslümandır. Olmalıdır. Ama burada farklı bir şey var. Yalnız Rabbilerine dayanıp güvenen kimseler. Bu nedir? Arkadaşlar, gaybı bilmiyoruz. Herkes bir varlığa hevesli. Şu günümüzde, Dünyadan nasibini tam olarak almış bir insan göremezsiniz. Yaşını alan insanlar kaç yaşında olursa olsun mutlaka onun da bir beklentisi vardır. Şimdi mezarlık ehlinin bir sesi olsa da anlatsalar. Dünyada hangi işleriniz yarım kaldı? Ne yapıyordunuz? Başınıza neler geldi? Şunları söyleyeceklerdi. Benim şu işim yarım kaldı tam emekli olacaktım emekli olduktan sonra namaza başlayayım şöyle örtüneyim içkiyi bırakayım daha iyi bir hayatım olsun diyordum ama öldüm ben hastaydım hastalığım gezsin şunu şunu yapacağım dedim veya çocukları evlendireyim dedim ama olmadı veya biraz daha gerilere gelelim henüz daha ben gençtim evlenmedim bile Şöyle 30 35 40 yaşlarına gelince kendime çeki düzen verecektim ama öldüm. Ulaşamadım. Bunlar şunu gösteriyor. Bugün yeryüzünde mezarlara giren her insanın dünyada bitirdiği bir şey yok nefis olarak peygamberler ve Allah dostlarının dışında her birimizin ve ölen herkesin Yapacağı bir şeyler vardı. Ya hayır yapacaktı ya şer yapacaktı ama yapacağı şeyler dünyada kaldı. Bizim de kalacak. Bunu da böyle düşünmemiz lazım. Gelecekle ilgili planlamalarımızı vesaire yaparken benim de İbrahim Soydan olarak, senin de Ayşe, Fatıma, Mehmet, İlyas olarak bir şeylerin yarıda kalacak burada. Bunu iyi anlattım? Zor bir zamana gidiyoruz. Gaybı bilmiyoruz. Ve hepimizin hevesleri farklı farklı. Bizim burada almamız gereken bir ders var. Karun'un başına gelenleri biliyorsunuz. Zengin olmak istiyordu. Karun'a bakanlar ne kadar zengindi şuydu buydu. Hatta dediler ki biz de keşke Karun gibi olsaydık. Ama sonra ne oldu? Karun helak oldu. Yerin dibine gömüldü gitti de gitti vesaire biliyorsunuz. Bu sefer o Karunu özenenler onun gibi olsaydım, bu kadar işte askerim olsaydı, param, e, bütçem olsaydı, her istediğimi e, yapabilecek bir e, kudretim olsaydı diye düşünenler, onun başına gelen o ibretlik halleri gördükten sonra bu sefer ne dediler? Allah'a şükürler olsun. Ya dediler, bizi Allah'ımız kurtardı Celle Celaluhu. Hamd ettiler. Bizim de dünyada örneklerimiz çok. Özendiğimiz insanlar çok. Onun evi, onun oğlu, bunun arabası, bunun arsası, bunun şanı, şöhreti vesairesi. Ama içeride neler yaşanıyor bilmiyoruz. Dışarıda onca bina var. Hele hele gecenin bir vakti bilmiyorum. Şöyle canınız sıkıldı veya bir yolculuktasınız diyelim. Şehirleri e, geceliğin izlediğiniz zaman ışıklarını en azından daha iyi anlıyorsunuz. Sayamayacağınız kadar hane var, her tarafta ışıklar var, binlerce on binlerce hane, o hanelerin içinde ne yaşandığını bilmiyoruz. Dışarıdan ne güzel ya falan diyoruz, birinin e, hanesinde bir ağır hastalık var, ötekinde hastalık yok ağır olarak ama hanımıyla kocasıyla boğaz boğaza gelmiş. Diğer tarafa bakıyoruz, yiyecek ekmekleri kalmamış. Öteki tarafa bakıyoruz, iftira edilmiş. Arkadaşlar, herkesin bir derdi var. Ve herkesin bir özentisi var. Bizim özentimiz dünya olmasın. Bu üçüncü madde o. Kardeşlerim, insanın hem dünyada hem de ahirette birçok işte dostluktan bahsediyoruz. Dünyada ama ahiret ve dünyadaki tek ve gerçek dostu vardır. Ve bu dost hiçbir zaman... Seni bırakıp gitmez. Seni asla terk etmez. Her zorlukta yanındadır ve sana yardımcı olur. Sen doğduğun günden öldüğün güne kadar zaten onunlasın. Düşmanlarına karşı seni koruyan, herkesten daha güvenebileceğin, sığınabileceğin ve karşılıksız sana birçok şeyi armağan eden, Bugün dünyada senin gördüğün tühbe, yıllarca dostluk yaptığım insana bak bu komşuluğa bak deyip de tekrar ederek güvendiğim dağlara kar yağdı dediğin o yalancı dostlar gibi değildir o. Yarı yolda bırakmaz. Sen nankörlük yapsan o yapmaz. O dost. Kuşkusuz her şeyin, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Değerli Halil İbrahim sofrasının güzel kardeşleri, İman eden insanlar hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'de birçok tarif yapılmış, İyi insanlar, güzel ahlaklı insanlar vasf edilmiş, bugün yaptığımız gibi. Bu örnekleri vermişler. İşte iman eden insanlar, diğer insanlarla beraber kendileri de o övülen iyi insanlardan olmak, insanları da buna davet etmek için çabalamışlar. Her devirde insanları iyiliğe davet edenler olmuş, inkar edenler de olmuş. Onlar da tarih sayfalarında hep iman edenlerin karşısında yer almışlar. Baskıyla, zorbalıkla engellemeye çalışmışlar. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. İnkar edenlere karşı hep müminlerle beraber olduğunu, birlikte olduğunu, işleri kolaylaştıracağını, müminlere yardımcı olacağını belirtiyor Allahu Teala'nın sözü var. Ama burada Bizim durup düşünmemiz gereken başka bir konu daha var. Neden peki bugün bu kadar zulüm işleniyor? Müslümanlar neden bu kadar acı içerisinde? O parantez şu. Samimi olmak icap ediyor. Hayatının her anında sadece secdede Allahu Ekber dedi işte. Secdeye gitti değil, namaz anında değil. Ramazan-ı Şerif'te o 30 gün içerisinde değil veya cumadan cumaya camiye giden değil. Hayatının diğer alanlarında da Allahu Teala'nın şeriatı, kanunları yolunu uygulamaya çalışanlarla eğer bir toplum buluşursa Allah'ın yardımı geliyor. Celle Celaluhu. Peki biz hatalar içerisindeyiz. Hayatımızın her anına Allahu Teala'nın dinini nasıl tatbik edebiliriz? Rabbimiz bizden taşıyamayacağımız şeyi sormuyor. Bugün öz eleştirimizi yapmamız yeterli. Şöyle hızlı hızlı bir bakalım. Namazın dışında ne yapıyoruz? Hangi emirlere uyuyoruz? Efendim ben zina etmiyorum maşallah. İçki içmiyorum. Kumar oynamıyorum evet. Hırsızlık yapmıyorum. Çok güzel. Peki gıybet etmiyor muyuz? Bir dakika. Gıybet de Allah'ın haramlarından değil mi? Efendim zina etmiyorum derken. Peki göz zinası olabiliyor mu? Peki... Allah-u Teala'nın haram saydığı, şans oyunları denen şeyler, çekilişler şunlar bunlar. Ne yapayım, komşu da aldı ben de alayım, deyip de alınmıyor mu o biletler? Ya da Allah'ın haram saydığı faiz. Şu bankası bu, bilmem nesi şusu busu. Bunlar şu anda, Açık bir şekilde işlenmiyor mu günah olarak? İşte hayatımızın bir şöyle tanzim etsek, ben nasıl bir kulum, nereye kadar Müslümanım, nereye kadar işime gelmeyen yerlerde haram ve isyanlara bulaşıyorum Allah korusun. Az önce sizinle paylaştık ya, o yüzden bunları söyledim. Allahü Teala söz veriyor, işlerini kolaylaştıracağını, Müslümanların inkar edenlere karşı müminlerle beraber olacağını, allah Teala'nın bu yardımını almak için bizim daha çok samimi olmamız, hayatımızın birçok yerinde haramlara dikkat etmemiz, helallerle yetinmemiz, şüphelilerden uzak kalmamız lazım. Kardeşlerim, Saffat suresinde Rabbimiz celle celalhu şöyle buyuruyor: "Andolsun, Peygamber olarak gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak yardım ve zafer bulacaklardır. Ümitsizliğe kapılmamak lazım." Ne olursa olsun, her bir şeyin karşılığının verildiğini en azından biliyoruz. Bir Müslüman olarak, bugün zür tesellisi densin, sorun değil. Ama ahirete inanan bir insan olarak biliyoruz ki, benim ayağıma bir diken de batsa, ben isyan etmedim, bu dikenin benim ayağıma battığını, dünyada 5 milyar, 7 milyar insan varsa sadece ben gördüm, ama bir de Rabbim biliyor işte. Celle Celaluhu. Kimsenin görmediklerini görüyor, beni anlayan o. Ben evde hasta mıyım? Psikolojik sorunlarım mı var? Kocamla, karımla derdim var. Evlatlarımla derdim var. Ağlıyorum hüngürüngür Veya kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor. Kimse beni anlamıyor. Müslümanlara bakıyorum, onların moral bozukluğu üzerimde. Siz zannediyor musunuz sadece bunu yaşayan sizsiniz? Sizinle beraber o anı paylaşan biri var. Celle Celalu. O öyle bir zat ki insanın aklından geçenleri dahi bilendir. Öyle pencere kenarında moraliniz bozulmuş bir şekilde şöyle gökyüzüne bakıp da hayaller kurduğunuz anı da bilir gözünüzden süzülen yaşları da bilir, her şey bilir. Allah'ın yardımının ve desteğinin, kendileriyle olduğuna iman eden Müslümanlar, hiçbir zaman, ümitsizliğe kapılmazlar. Evet, ağlarız, üzülürüz, moralimiz bozulur, anlık bir bunalım, yaşarız, ama kendimize geliriz evvelallah. Allah-u Teala'nın, olayı nasıl sonuçlandıracağını bekleriz. Allah'ın müminler üzerindeki yakın takibi ve yardımıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlara kulağımızı sonuna kadar açarız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bir bakarız. Hangi durumlarla karşılaştı? Neler oldu? Allahü Teala'nın yardımı nasıl geldi? Sonra peygamberleri hatırlarız. Musa aleyhisselamın yardımı allah Teala'nın nasıl oldu? Deniz ikiye ayrıldı. Mucizeleri lütfen düşünün. Yunus Aleyhisselam vesaire Örnekler o kadar çoğaltılır ki. Yeter ki biz samimi olalım. Onlar peygamber olduğu için yardım gelmedi. Mucizeler ayrı. Mucizeler biliyorsunuz. Olağanüstü olaylardır. allah Teala tarafından gelir. Ve peygamberler bunu gösterir. Peygamberlerin dışındaki Olağanüstü hallere keramet denir. Bir de ne peygamber ne de evliyadan bizzat Allah dostu. Diyelim ki imansız bir insan. Onlarda da olağanüstü haller olabilir. Onlardakine de istidraç diyoruz. Yani bu olaylara şöyle bir genelde bakıldığı zaman aynı yere geliyoruz. Bizler isteyelim istiyelim kimin kapısında olduğumuzu bilelim, ümitsizliğe kesinlikle yer vermeyelim, ısrarlı bir şekilde, bugün neden doğum kabul olmadı, üç gün önce de etmiştim demeden, devam edelim. İşte Mü'min Suresinin 51. ayetinde, şöyle buyuruluyor. Şüphesiz, biz elçilerimize ve iman edenlere, dünya hayatında, ve şehitlerin şahitlik için duracakları gün elbette yardım edeceğiz. Bugün yardım kimseden gelmiyor diye morali bozulan, gözleri artık çeşme gibi olmuş ağlamaktan, zalimlerin zorba yönetimlerinin altında inleyen insanlar ve onlara üzüntüyle, moral bozukluğuyla elimden bir şey gelmiyor kardeşime yap bir şey yapamıyorum diyen siz ve bizden bahsediyorum. Şahitlik için melekler zaten beklemedi. Herkesin bir hesabı var o büyük mahkemede. Cengiz Numanoğlu ustadın söylediği gibi. Herkes bekliyor, her şey bekliyor. Biz yeter ki bugün yapabileceklerimiz neler onları yapmaya çalışalım ve kemale ermek isteyen veya ermiş o niyette olan insanların anlatıldığı dördüncü sıfat. Onlar namazlarını dost doğru kılarlar. Zinaya yaklaşmayın ayetinde olduğu gibi, zina yapmayın değil, zinaya yaklaşmayın bile. Zinanın ne kadar pis ve tehlikeli olduğunun dışında, zinaya yaklaşmanın dahi ne kadar çirkin olduğu aktarılmış. Burada da namaz kılanlar demiyor. Namazlarını dost doğru kılanlardan bahsediyor. Şöyle aktarılıyor eserlerde, namaz Allahü Teala ile kurulan bir bağ, annenin yavrusuyla olan bir bağı gibi ve bu bağın gerçekleştiği en uygun, en güzel vasıta. Onun için Müslümanlar bu işe çok önem vermeli denmiş. Ne güzel. Bir başka zaten yerde biliyorsunuz. Müminlerin miracı olarak geçiyor. Efendim ben peygamber değilim. Ben şu vasıflara sahip değilim. Ama senin secden var. Mesela namazını bitirdin. Sağa sola selamını verdin. Duanı okudun diyelim. Sonra secde et seccadende güzel bir alışkanlık olsun senin için namazını kıldıktan sonra namazda nasıl secde ediyorsun namazını bitirdikten sonra içinden ne geliyorsa secde eder pozisyonda yapmak ister misin? En yakın olduğun hani müminin miracı olan o namazdaki en doruk noktası olan secdede bundan sonra dua etmek ister misin? Neden korkuyorsan veya ne istiyorsan hakkında e, işte bir şey var, bir durum var. Onun hayırlı olmasını mı istiyorsun? Ya Rabbi ben bu konuda çıkmazdayım. Bana ne olur bir fikir ver. Benim anam yok, babam yok. Etrafta fikir sormak e, istediğim çok kişi var ama güvenemiyorum. Sana soruyorum ne olur Ya Rabbi? Benim kalbime ver deyip secde et, yaklaş. Namazla alakalı, şimdi bundan 1400 yıl öncesine bir bakıyoruz, şimdiki zamana bakıyoruz. Bugün birçok hastalığımız var, psikiyatrik rahatsızlıklarımız da var. Bunun sebepleri çok fazla, önümüzdeki programlarda inşallah onları da işlemeye çalışırız. Ama özetleyecek olursam, aile bağlarının, dini değerlerin değerinin, maalesef eskiye oranla azaltılması dünyaya çok fazla meyletmemiz ve bunun sonucu olarak tabi köşe kapma yarışı gibi herkesin birbirini ezecek derecede böyle bir yarış atı gibi koşturup durması o bize yetmiyor bu bize yetmiyor şunu yapmalıyız falan filan hep korkularımız var ya böyle bir türlü sığmadık üç günlük dünyaya İşte asr saadette Böyle durumlar yoktu ama şimdi psikolojik rahatsızlıklar var. Ve bu psikiyatrik hastalıkların tedavisi elbette hekimlerle de olacak. Tabi secdeyi de bir derece daha güçlendirerek bunu yapacağız. Bugün namaz mevzusu, namazın öncesindeki abdest mevzusu o kadar küçük görülüyor ki, namazı aradan çıkarmamız gereken bir sorun olarak görüyoruz. Bir yere gideceğimiz zaman, ...namazı bir kılayım da geliyorum ben... ...ya aradan çıksın... ...tamam sağ ol Allah razı olsun... ...kılıyorsun... ...Allah-u Teala kabul buyursun... ...amin... ...ama şöyle desen... ...ya gideriz gideceğin yere... ...evvela namazlarımızı bir kılalım... ...bir namazı kılayım ya... ...gittiğin yer neresi... ...hangi alışveriş merkezi... ...hangi piknik yeri... ...kiminle buluşuyorsun... Bilmiyoruz ki biz namazda Rabbimizle buluşuyoruz Celle Celaluhu. Dünyada kaç milyar insan var? Örnek olarak söylüyorum. 7 milyar insan varsa bunun 6,5 milyarı namazını kılmıyor diyelim. 5 vakit. Sana %5'e tekabül eden o insanlardan biri oldun. Onu bahşetti. Seni kulluğuna layık gördü daha doğrusu namaz kılmana. Herkes Allahu Teala'nın kulu. Ama seni buna layık gördü. Sana bir imkan verdi. Büyük bir nimet bu. Sana ihsan etti. Ve hele hele ezanların okunduğu bir ülkede doğdun. İlk ınganı en fazla 3-4 kilometre camiye mesafesi olan bir hastanede çıkardın. İlk ınganı. Ve ilk duyduğun ses belki anne babanın sesiydi. Ya da onlardan önce veya onlardan sonra ilk duyacakların arasında... Allahu Ekber sesi vardı. Sen bunlarla doğdun. Ama ne kadar acaba namazla hemhalsin? Buna bakmak lazım. Doktor bize bir şey söylediği zaman çok dikkat ediyoruz. Haklısınız doktor bey, doktor hanım. Hı hı. Ama aynı şeyi, aynı doğruyu, başkası bizim için söylediği zaman o kadar önemli olmuyor. Bir kulağımızdan giriyor, ötekinden çıkıyor. Kardeşim, Rabbimiz Celle Celaluhu bana yönelin. Dos doğru namazınızı kılın buyuruyor. Secde et, yaklaş buyuruyor. Kur'an-ı Kerim tabiri bunlar. Yaklaş, secde ederek yaklaşacağız. Peki biz psikolojik rahatsızlıklardan ki az önce örnek verdiğim için söylüyorum. Nasıl uzak kalacağız? Doktoru da gideceğim tamam. Ama namazımıza sımsıkı bağlanacağız. Namazı niçin kıldığımı kontrol edeceğim? Namaz bittikten sonra 3-5 dakika daha Rabbime vakit ayıracağım. Hatta bugün belki bir milat olabilir sizin için. Yalnız kaldığınız zamanlar, odada kimse yok diyelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Duanızı ettiniz. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Ayet-i Kürsi okudunuz. Sonra, hadi bakalım, dua edeceksiniz ya. Ya Rabbi deyin secdeye. O namaz kıldığınız yerde. Ne kadar durmak istiyorsun? Ya Rabbi şunu istiyorum. Ya Rabbi şöyle böyle. Sonra doğrul. Bir Fatiha-i Şerif oku. Amin. De. Seccadini toparlığa kalk. Onlar ki namazlarını dost doğru kılarlar. Namazı biraz daha hızını düşürerek, çıkaracağımız kelimelere biraz daha dikkat ederek, kulfü demeden mesela veya la diyeceğimiz yere le demeden bu tür nüanslara da dikkat ederek namaz kılacağız inşallah. Bununla ilgili bir cami hocasına veya e, dili bizden daha düzgün olan birine rica ederiz. Kardeşim sevap kazanmak istiyor musun? Elbette istiyorum. O zaman bir dinlenmişsin ben namazda okuduğum bu kısa sureler var ya veya işte dualar var. ...kunut duaları vesaire. Tamam. Bunları bir dinler misin? Kurtarabilecek kadar yani... E, ...olur alabilecek kadar... ...manasını bozmayacak kadar... ...okuyabiliyor muyum? Bir bakar mısın? Bir dinler misin beni? Hem o sevap kazanır... ...hem de sizler... ...bazı harflerin eğer anlam... ...bozukluğuna sebebiyet veriyorsa... ...düzelttiğini görürsünüz... ...dilinizin. Siz de... ...bunun hayrını alırsınız. Ve son madde namazın ardından... Onlar kendilerine rızık olarak Allah yolunda ne geliyorsa Allah yolunda bunu harcayacak olanlar. Bana Rabbim verdi. Bu öyle bir şey ki herkese aynı şeyler verilmeyebiliyor. Bazı insanlar bazı insanlardan maddi yönden daha fazla kazanç içinde olabiliyorlar. Ailesinden geliyor ticaret uğraşıyor vesaire veya iflas ediyor sıfırı buluyor. Hemen aklımıza gelecek. Rabbim Celle Celaluhu her şeyin sahibi mi? Evet. E ben arabamla niye o zaman böbürleneceğim? Evimle, kıyafetimle. Bu benim malım değil ki. Dolayısıyla birbirimizi hava atmayacağız. Rızkı verenin aynı zamanda bana da bir emir verdiğini unutmayacağım. O parayı veren bana da emir veriyor. Ne o emir? Fakirin, fukaranın sana verdiğim o parada hakkı var. Onu da vereceksin. O da zekat işte. Zorunlu olduğumuz zekat isteyerek veya istemeyerek onu veriyorsunuz. Ama zekatın dışındakilerde isteyerek gönlünüzden çıkacak olanlar salakalar. Allah yolunda harci inşallah. Kardeşlerim, bugün maalesef bu konuda insanlar birbirlerine karşı güvenini yitirmiş durumda. Kurumlara, kuruluşlara, kişilere kadar. Bundan yıllar önce senetle bırakın. Ağzıyla insanlar bir şeyler söylüyorlardı, tamam inşallah vereceğim ayın 14'ünde diyordu, veriyordu. Artık bırak ağzından çıkanı, senedin önemi yok çünkü çek çıktı artık çeklere de itimat edilmiyor. Kredi kartın varsa alışveriş yapıyoruz. Biz bu güvensizlik atmosferinde nereye ne verdiğimizi de kontrol edeceğiz. Ben vereyim de beni ilgilendirmiyor yok. Kardeşim sen ne yapıyorsun bu parayla? Ben sana işte şu şu şu nu yapmak için bu parayı verdim. Bunu verdin mi? Bunu yaptın mı? Karşıdaki kişinin bunu size ispat etmesi gerekiyor. Çünkü büyük bir güven bunalımı yaşadık. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce tam bir ay olmasa da İsviçre'den Emre kardeşim bir gün e, bir mail attı bana. Youtube'da. İbrahim Soylu nereden sayfamız var ya bir mail attı abi dedi böyle böyle ben yurt dışındayım sizin YouTube sayfanızdaki programları takip etmeye çalışıyorum kulak misafiri oldum bir gün programda dediniz ki bizim kamera vesaire ses e, cihazlarımız çok amatör biz bununla yayınımızı yapıyoruz ondan sonra böyle bir ihtiyacınızın olduğunu düşündüm dedi ben ne yapabilirim? Kendisiyle konuştuk sağ olsun. Bu kardeşimiz çok ciddi bir rakam. Hatta söyleyebilirim size. 12 bin lira bu kardeşimiz hiç düşünmeden o meblağı gönderdi. Onunla kamera, ses sistemi, ışık, mışık hepsini aldık. Bunu niye söylüyorum? Rızık konusunda konuşuyorum ya. Peki ben bu kardeşimize ne yaptım? Emre kardeşim Allah razı olsun. Bu parayı sen şunu şunu şunu şunu şunu almam için... ...bana vermiştin. Hemen gittim. Üç gün içerisinde daha uygun nereden alınabilir bu kameralar, şunlar bunlar... ...hepsini aldım, fotoğraflarını yolladım. Kardeşim bak ben bunları bunları aldım. Şunları şunları aldım. Allah'ın izniyle dua ettim. Ve o kardeşimize de şöyle kendisine de dua ettim. Burada da dua ediyorum. Bir kardeşimizin eğer hayatında daha düzgün Allah'ın izniyle bir şeylerin gitmesine vesile olabildiysek... Radyo programlarımızda kendisine de pay versin. Gelecek o hayırları, aminleri. Şimdi ne oldu? O kardeşimizin de kafası rahat. Benim daha daha ra rahat zaten Allah'ın izniyle. Ama o en azından parasının nereye gittiğini bil biliyor. Benim kafam niye rahat? Ben ne aldığımı biliyorum. O gönderilenin içerisinden 10 kuruşu kendim almadığım veya bir sakız almadığım için anlatabildim mi? Rızık mevzusunda da evet güven bunalımımız var doğru ama mutlaka bir faydamız olsun diye bir şeyi verdiysek onun arkasından koşturacağız bir dakikaya bu Allah'ın nimeti ben nereye veriyorum ne yapıyorum diye. Biz çocuğumuzu seviyoruz değil mi? Yavrumuzu seviyoruz ama ne diyeceğiz bunu bana Allah verdi Celle Celaluhu. Ben maşallah diyeceğim çocuğuma. Bana para verdi. Vay be! Ne kadar zengin oğlum değil. Bunu bana Rabbim gönderdi. Birisi vesile oldu. Arkadaşlar, toprağa bakacağız. Topraktan başka bir ders alacağız. Rabbi diyeceğiz bu nasıl bir yer? Her mevsim ayrı ayrı ihsan ediyorsun. Her memleketin kendine göre, insanına göre ayrı ayrı meyveler, sebzeler çıkıyor. Rabbi sen ne kadar büyüksün. Yılanlara, akreplere bakacağız. Kabri hatırlayacağız. Yarattılan o hayvanlara bakacağız, eti, sütü hatırlayacağız. Her şey bize nimet olarak verilmiş, imkan olarak verilmiş. Kurda kuşa bakacağız, havada uçan uçaklara bakacağız. Ya Rabbi nasıl tutuyor şu rüzgar bu kadar uçağa, okyanuslara bakacağız. Efendim koca koca gemiler, bir insan batıp gidiyor küçücük taş atıyorsun. Bu gemiler nasıl denizin üstünde? Kısaca Allahu Teala'yı zikredeceğiz. Göklerin yerin yaratılışını düşünmeye çalışacağız yeniden. Boşu boşuna yaratmadığını bileceğiz Allah'ımızın. Subhan, kuddus celle celaluhu. Ya Rabbi diyeceğiz. Bizi cehennemin azabından koru. Kalbimiz titremiyorsa titreyenlerin yanında yer alacağız. Rabbimiz yelle celaluhu hayırla yaşayan kendisinin ismi anıldığı zaman gerçekten samimiyetle gösteri olsun diye değil, tir tir titreyen, ayetler dinlediği zaman, iman yükselen, yalnızca Allah'a dayanan, güvenen, namazını dosdoğru huşu içinde kılan ve kendilerine rızık olarak ne verildiyse Allah yolunda harcayan insanlardan eylesin cümlemizi. Amin, amin, amin. Sallallahu aleyhi